siz bizi çağırdığınızda biz sizlerin yardımına koşacağız, biz de sizi çağırdığımızda aynı şekilde siz de bizim imdadımıza geleceksiniz, sizler nerede olursanız olunuz muhacirsiniz.